1338 numaralı konu, Hz. Ali'nin bu husustaki sözleri, Hz. Ali şöyle dedi, ilmi öğreniniz, onunla bilinmiş olursunuz, onunla amel ediniz, onun ehlinden olursunuz, kesinlikle benden sonra bir zaman gelecektir ki hakkın onda dokuzu inkar edilecektir, o zamanda ancak meşhur olmayan ve bir köşeye çekilenler kurtulur, işte onlar hidayetin imamları, ilmin çıralarıdır. Onlar aceleci, yaygaracı ve dedikoducu kimseler değillerdir. Hazreti Ali şöyle dedi. Ey ilmi göğüslerinde taşıyanlar onunla amel ediniz. Alim odur ki, bilir sonra amel eder ve ameli ilmine uygun düşer. Bazı kavimler gelecek, onlar ilim öğrenecekler, fakat ilim onların boğazlarından aşağı inmeyecektir. Onların iç âlemleri dış âlemlerine ters düşecektir. Amelleri ilimlerine ters düşecektir. Onlar grup grup bulunurlar ve kendileriyle iftihar ederler. Eğer onlardan biri bir başkasının yanında oturursa, ona kızar ve onu arkadaşlıktan atarlar. İşte bu kimselerin amelleri oturdukları yerde kalır, hiçbir zaman Allah'a yükselemez.